Mahşerin Üç atlısı, G.K. Chesterton Seslendiren Akın Altan Bay Pond'un, Deylik kibarlığı ve çelebiliğine Karşın bende uyandırdığı bazen Ürkütücü olabilen garip etki, Sanırım, kimi çocuklu kanılarımla Ve adının yaptığı belli belirsiz Çağrışımla ilgiliydi. Babamın eski bir dostu olan bu adam Bir devlet memuruydu. Anlaşılan, benim çocuk hayal gücüm Her nasılsa, Bay Pond'un adını Bahçedeki havuzla karıştırıyordu. Şimdi düşünüyorum da, Bay Pond'un her nasılsa gerçekten de bahçedeki havuza benzediği söylenebilirdi. Olan zamanlarda bir havuz kadar dingin ve pürüzsüzdü. Yeri, göğü ve gün ışığını yansıtırken bir havuz kadar parlaktı. Ama yine de, bahçedeki havuzda bazı tuhaflıkların olup bittiğini biliyordum. Peki Ender, yılın bir iki günü de olsa, nedendir bilinmez, bambaşka bir görünüm alırdı. Bazen dingin duruluğundan bir gölge geçip gider... Ya da bir ışıltı yanıp söner, kimi zaman da suyun yüzünde bir balık, bir kurbağa hatta daha acayip bir yaratık görünürdü. Ben baypondun içinde de canavarlar bulunduğunu bilirdim. Kafasında bir an yüzeye çıkıp sonra yeniden dibe dalan canavarlar. Bu canavarlar baypond son derece uysal ve aklı başında sözler ederken birden beliriverirdi. Kimileri onun en aklı başında sohbetinin ortasında birden aklını kaçırdığını sanırdı. Ama onlar bile aklını çabucak yeniden başına topladığını kabullenmek zorunda kalırlardı. Gerçi bu da genç bir zihnin uydurduğu budalaca bir fantezi olarak görülebilir. Ama Bay Fond'un kendisi de bazen bir balığı andırırdı. Davranışları yalnızca çok kibar değil, çok da sıradandı. Jestleri bile sıradandı. O tuhaf ve gelişi güzel konuşmalarından birini yaparken sonunda ciddileşmek zorunda kaldığında sivri sakalını ikide bir çekiştirme huyunu saymazsak tabii. Böyle anlarda baykuş gibi öylece önüne bakar, sakalını çekiştirip dururdu. Ağzı ipleri yerine sakalı olan bir kuklanın ağzı gibi aralanır, bu da karşısındakinde gülünç bir etki uyandırırdı. Ağzının hiç konuşmadan garip bir biçimde açılıp kapanmasıyla bir balığın ağzını açıp yutkunması arasında şaşırtıcı bir benzerlik vardı. Gel gelelim bu birkaç saniyeden fazla sürmez ve o anda ağzından çıkmak üzere olan tatsız sözü gerisin geri yutuverirdi. Bir gün... Ünlü diplomat Sir Hebert Watson'la sessiz sakin sohbet ediyordu. Bizim bahçede rengarenk tenteler, kocaman güneşliklerin altında oturmuş, benim onu patavatsızca benzettiğim havuzu seyrede almışlardı. Dünyanın her ikisinde de çok iyi bildiği ama Batı Avrupa'da çok kişinin bir haber olduğu bir yöresinden, Pomeranya... Polonya, Rusya ve daha başka yerlerde turbalık ve bataklığa, sözün kısası anladığım kadarıyla Sibirya bozkurlarına dönüşen geniş ovalardan söz ediyorlardı. Bay Pont, bataklıkların iyice derinleştiği, gölcükler ve ağır ağır akan nehirlerle kesildiği bir bölge boyunca, iki yanı dik ve sarp tek bir yolun uzandığını anımsıyordu. Bir yayanın tehlikesizce geçebileceği bu düz yol, iki atlının yan yana geçebileceği kadar geniş değildi. Hikaye de burada başlıyordu. Hikaye çok eski bir zamanda değilse de atlılardan günümüzdekinden çok daha fazla yararlanıldığı ama savaşçıdan çok ulak olarak kullanıldıkları bir zamanda geçiyordu. Yeryüzünün o yöresini yerle bir eden pek çok savaştan biri sırasında demekle yetinebiliriz. Kuşkusuz o denli elde imiş bir doğayı yallebiretmek ne kadar mümkünse, kuşkusuz o denli elde imemiş bir doğayı yallebiretmek ne kadar mümkünse. İşin içine ister istemez Prusya düzeninin Polonya ulusu üstündeki baskısı da girmiyor değildi. Ama meselenin politik yanını yorumlamaya ya da doğrularıyla yanlışlarını tartışmaya ne hacet? Başınızı ağrıtmadan, Bay Pond'un karşısındakini bilmece gibi bir hikayeyle eğlendirdiğini söylemekle yetinelim. Umarım, Krakowlu şair Paul Petrovski ile ilgili o heyecan verici olayı hatırlıyorsunuzdur, dedi Pond. O günlerde oldukça tehlikeli iki şey yapmıştı. Krakow'dan ayrılıp Poznan'a yerleşmek ve şairlikle yurtseverliği birleştirmeye çalışmak. O sıralar oturduğu kasaba bataklıktan geçen uzun yolun tam doğu ucundaydı ve Prusyalıların eline geçmişti. Prusya komutanlığı doğal olarak o bataklık deryasını aşan biricik köprünün başını tutmayı ihmal etmemişti. Ama bu özel harekat için kurdukları karargah bataklıktan geçen yolun batı ucundaydı. Ünlü mareşal von Brock başkomutandı ve hala gözdesi olan eski alayı beyaz süvariler o set çekilmiş uzun yolun başlangıcına en yakın yerde bekliyordu. Hiç kuşkusuz, alev rengi kılıç kayışları asılı o harikulade beyaz üniformaların en ince ayrıntısına kadar her şey pırıl pırıldı. Çünkü bütün dünya haki üniforma kullanmaya henüz başlamamıştı. Bunun için onları suçluyor değilim. Bazen düşünüyorum da... Bir zamanların görkemli hanedan armaları çağı, Doğa tarihiyle ve bukalemunlarla kın kanatlılara tapınmayla birlikte gelen renk öykünmeciliği çağından daha hoştu galiba. Her neyse. Prusya ordusunun bu yaman süvari alayı hala kendi üniformasını giymekteydi. Ve birazdan anlayacağınız gibi bozgunun etkenlerinden biri de buydu. Ama sorun yalnızca tek tipte değil, tek düzenlilikteydi. İşlerin kötü gitmesinin nedeni, disiplinin fazla sıkı olmasıydı. Askerlerinin Grok'un emirlerinden dışarı çıkmayı asla göze alamamaları, onun istediğini yapamamasına yol açtı. Watton iç geçirerek, galiba bir tezat var burada, dedi. Şüphesiz hepsi çok zekice. Ama aslında baştan ayağa saçma, öyle değil mi? Ah, bilmem mi, herkes genellikle Alman ordusunda fazla disiplin olduğunu söyler. Ama bir orduda çok fazla disiplin olamaz ki. Pont, ama ben bunu genel anlamda söylemiyorum ki, dedi sızlanırcasına. Özellikle bu özel vaka için söylüyorum. Askerleri emirlerine harfi harfine uyduğu için yenildi Grok. Hiç kuşku yok ki, askerlerinden yalnızca biri emirlerine uymuş olaydı, sonuç bu kadar kötü olmazdı. Ama askerlerinden ikisi de emirlerine uyunca, eh ne yapsın? ''Zavallı koca domuzun hiç şansı kalmadı.'' Wotten kıs kıs gülerek ''Yeni askeri nazariyeni çok tuttum.'' dedi. ''Alayda bir askerin emirlerine uymasına bir diyeceğim yok ama iki asker emirlere uyunca sana göre Prusya disiplini biraz fazla ileri gitmiş oluyor.'' Bay Pond, ''Benim askeri nazariyen falan yok.'' diye yanıt verdi sükunetini bozmadan. ''Askeriyi bir gerçekten bahsediyorum ben.'' Grok'un askerlerinden ikisi emirlerine uyduğu için yenilgiye uğraması askeri bir gerçek. Ama askerlerinden biri emirlerine uymamış olsaydı kazanabilirdi. Bu da askeri bir gerçek. Şimdi, dilediğin nazariyeyi geliştirebilirsin buradan. Watton sertçe, Ben o kadar da nazariye meraklısı değilim, dedi. Hiç yoktan bir hakarete uğramış da gücenmiş gibi. Tam o sırada, güneşli bahçede, İri kıyım gövdesiyle ufak tefek baypondun taban tabana zıp dostu ve hayranı Kaptan Gahagan belirdi. Uzun adımlarla kasım kasım kasılarak geliyordu. Yakasında alev alev bir çiçek vardı. Kızıl saçlarının üstündeki gri silindir şapkası hafifçe yana yatırılmıştı. Genç görünmesine karşın eskilerin züppeleri ve düellocular zamanından fırlamışçasına çalımından geçilmiyordu. Bu uzun boylu, geniş omuzlu adamın gün ışığını arkasına almış gövdesi, Kendini beğenmişliğin ta kendisiydi sanki. Güneşle aydınlanan gözüyle gelip oturduğunda, Hüzünlü, hatta biraz da kaygılı görünen o sevecen kahverengi gözlerinde Bütün bunlarla çelişen bir bakış belirdi birden. Bay Pond, bitmek bilmeyen konuşmasını keserek, Özür dileme telaşına kapılıverdi. Yine çenem düştü galiba. Aslına bakılırsa, şu şairden, Çok zaman önce Poznan'da idam edilmesine ramak kalan Petrovski'den söz ediyordum. Oradaki askeri yetkililer tereddüt içindeydiler. Mareşal von Grock ya da daha yukarılardan doğrudan emir almamış olsalar Petrovski'yi salıvereceklerdi. Gel gör ki Mareşal von Grock şairin öldürülmesi konusunda son derece kararlıydı ve hemen o akşam idam edilmesi için emir gönderdi. Daha sonra şairi kurtarmak amacıyla idam hükmünün ertelenmesi için bir emir gönderildi. Bu arada... Erteleme emrini götüren asker yolda öldüyse de mahkum bırakılmıştı zaten. Bu arada, diye gineledi Watson öylesine. Gahagan da, erteleme emrini götüren asker, diye ekledi alayı alarak. Yolda öldü, diye mırıldandı Watson. Gahagan, neşeyle sesini yükselterek, tamam işte, mahkum da serbest bırakılmış, verdi. Her şey çok açık. Haydi dedecik, bir masal daha anlat bize. Baştan sona gerçek bir hikaye anlattığım, diye karşı koydu Pond. Üstelik aynen dediğim gibi oldu. Bir çelişki falan yok bunda. Yalnız ne kadar basit olduğunu anlamanız için hikayenin tümünü bilmeniz gerekiyor. Evet, diye onayladı Gahagan. Ne kadar basit olduğunu kavrayabilmem için hikayenin tümünü bilmem gerekiyor. Madem öyle, anlat şu hikayeyi bize de bitsin bu iş, diye kestirip attı botum. Paul Petrovski, politika pratiğinde fevkalade önemli biri sayıldığı halde hiç de pratik olmayan adamlardandı. Gücü, yalnızca ulusal bir şair değil, aynı zamanda uluslararası bir şarkıcı olmasından geliyordu. Yani o çok güzel ve güçlü sesiyle dünyadaki konser salonlarının yarısında yurtsever şarkılarını söylüyordu. Yurdundaysa, özellikle pratik politikacıların ortadan kaybolduğu, Onların yerini onlar kadar pratik olmayan adamların aldığı o uluslararası bunalım döneminde devrim umutlarının meşalesi ve çığlığıydı tabii. Çünkü gerçek idealistle hakiki gerçekçinin ortak yanı eylem aşkıdır. Pratik politikacı ise her türlü eyleme karşı pratik itirazlar getirerek başarı elde eder. İdealistin yaptığı pratik olmayabilir, eylem adamı da yaptıklarıyla ahlaki değerleri hiçe sayabilir. Ama bu iki durumda da hiçbir şey yapmadan ün salmak mümkün değildir. Bu iki uç karakterin bataklıklar arasından geçen o biricik yolun iki ucunda duruyor olmaları gerçekten de tuhaftır. Kasabada mahpus tutulan Polonyalı şair yolun bir ucundaydı. Ordugah'ın komutanı Prusyalı asker ise öbür uçta. Bir kere Mareşal von Grock, yalnızca tam anlamıyla pratik değil, aynı zamanda şiir sanatından zerre kadar nasibini almamış gerçek bir Prusyalıydı. Ömründe şiir okumamıştı ama salak da sayılmazdı. Askerlerde görülen o gerçeklik duygusu, pratik politikacının ahmakça hatalarına düşmesini önlüyordu. Hayalleri küçük görmezdi. Yalnızca nefret ederdi onlardan. Bir şair ya da yalvacın bir ordu kadar tehlikeli olabileceğini çok iyi bilirdi. O yüzden şairin ölmesi gerektiğinde kararlıydı. Şiir sanatına biricik övgüsü de bu oldu. Üstelik samimiydi. O sırada çadırındaki bir masanın başında oturuyordu. Dışarıdayken başından çıkarmadığı sivri uçlu miğferi önünde duruyordu. Kocaman kafası yalnızca sıfıra vurulmuş olmasına karşın caz cavlak görünüyordu. Sinek kaydı tıraş edilmiş yüzünde, ablak ve sarkık suratına esrarlı bir görünüm veren kalın bir gözlük dışında hiçbir şey yoktu. Yanında dikilen Teymen'e döndü. Uçuk sarı saçlı, tombul suratlı bir Alman olan Teymen mavi, boncuk gözleriyle boş boş bakıyordu. "Teymen von Hockheimer'' dedi Glock. ''Majestelerinin ordugâha bu gece varacağını mı söylemiştin?'' Teymen yarım ağızla, ''Yedi kırk beşte, Mareşal'im'' dedi. ''Sanki konuşmayı öğrensin diye terbiye edilen iri bir hayvan gibi.'' ''Öyleyse'' dedi Glock. O gelmeden idam emrini ancak götürürsün. Hiçbirimiz majestelerine hizmette kusur etmemeliyiz. Ama özellikle de gereksiz sorunlarla başına ağrıtmamalıyız kendisinin. Birlikleri teftiş edeceği için zaten işi başından aşkın olacak. Her şey majestelerinin emrine hazır bulundurulsun. Bir saat sonra bir sonraki ileri karakola gitmek için yola çıkacak. İri kıyım teğmen birazcık kendine gelir gibi oldu ve zoraki bir selam vererek ''Emredersiniz Mareşel'im.'' Hepimiz majestelerine sadakat göstermeliyiz, dedi. Ben hiçbirimiz majestelerine hizmette kusur etmemeliyiz, dedim, dedi Mareşal. Her zamankinden daha sert bir hareketle kalın gözlüğünü çıkarttığı gibi masanın üstüne fırlattı. Teğmenin soluk mavi gözleri daha önce böyle bir şey görmüşse nasıl açılmıştır bilemeyiz. Ama Mareşal'in gözlüğüne çıkarışındaki bu değişim karşısında fal taşı gibi açıldılar. Bir demir maskenin çıkarılışı gibi bir şeydi. Az önce kösele gibi katmerli yanakları ve çenesiyle akıl almaz bir biçimde gergedana benzeyen Maraş Elfong Rock, şimdi bambaşka bir canavar, kartal gözlü bir gergedan olup çıkmıştı. İhtiyar gözlerindeki öfke parıltısını kim görse, bu adamın yüreğinde sertlikten de bir şey olduğunu, en azından bir yanının yalnızca demirden değil, çelikten de olduğunu anlardı. Neden derseniz, Kötü bir ruh da olsa, Hristiyan aleminden insanların iyi mi kötü mü olduğunu kolay kolay anlayamayacakları kadar garip bir ruh da olsa, her insanın bir ruhu vardır da onda. Ben hiçbirimiz majestelerine hizmette kusur etmemeliyiz dedim, diye yineledi Grog. Daha açık söyleyeyim, hepimiz majestelerini korumalıyız. Öyle ya, krallarımız bizim tanrılarımız sayılmaz mı? Hizmet edilmek ve korunmak onlar için, onlara hizmet etmek... Onları korumak da bizim için. Mareşal von Grock konuşkan bir adam sayılmazdı. Hatta daha çok kafasını çalıştıran insanların gözüyle bakılacak olursa pek fazla düşündüğü de söylenemezdi. Bu tip adamlar ola ki yüksek sesle düşünmeye kalktıklarında köpekleriyle konuşur gibi düşünmeyi yeylediklerini kestirmek zor olmasa gerekir. Dahası böyleleri köpeklerinin karşısında edebiyat yapmaktan ve cevher yumurtlamaktan küstahça bir zevk bile alırlar. Hiç kuşku yok ki... Teğmen von Aquimer'ı bir köpekle kıyaslamak haksızlık olur. Çok daha duyarlı ve akıllı bir yaratık olan köpeğe karşı haksızlık olur. Grok'un düşünebildiği bu nadir anlardan birinde, bir avanak ya da dangalağın karşısında yüksek sesle düşünmenin verdiği rahatlık ve güven içinde olduğunu söylemek herhalde daha doğru olacaktır. Kraliyet anedanımızın tarihine bakılacak olursa, hizmetkarın efendisini hep koruduğu görülür, diye devam etti Grok. Bu yüzden de en azından başarılı ve güçlü olana her zaman ağlamaklı bir hassasiyetle karşı çıkan dış alem tarafından sık sık verilmiştir. Ama biz hiç değilse başarılı ve güçlü olduk. MS Telgrafı konusunda kendi efendisini bile aldatan Bismarck'a bela okumuşlardı. Oysa bu o efendiyi dünyanın efendisi yapmıştı. Paris alınmış, Avusturya hükümdarı tahtından inmiş, biz de güvende olmuştuk. Bu gece Paul Petrovski ölecek... Ve biz de yine güvende olacağız. İşte senin bu idam hükmünü bir an önce ulaştırmanı bu yüzden istiyorum. Neden Petrovski'nin derhal idam edilmesi emrini götürmem ve emrin yerine getirildiğini görmeden dönmemen gerektiğini anladın mı şimdi? Konuşma özürlü Hockheimer bir selam çaktı. Gayet iyi anlamıştı. Zaten bir köpeğin bazı öncelikleri onda da vardı. Bir bulldog kadar cesur ve ölümüne sadıktı. Rok, hemen atına atla, düş yola, diye devam etti. Sakın gecikeyim deme. Hiçbir engel tanımı. Eğer bir mesaj almazsa Salakar Haymun Petrovski bu gece salı vereceğinden eminim. Dolu dizgin suratını. Temende yeniden selam çakıp geceye atıldı. O görkemli birliğin görkeminin ayrılmaz bir parçası olan o müthiş süvari atlarından birini atladığı gibi adeta bir duvarın üstünden gidercesine. Ufkun karanlığına, zorlu bataklıkların karaltılarına ve solup giden renklerine bakan bayır boyunca uzanan yüksek ve daracık yolda sürdü atını. Atının toynaklarının son yankıları bataklıktan geçen yolda yitip giderken, Fongrok yerinden kalktı, miğferini başına geçirip gözlüğünü taktı ve çadırının önüne çıktı. Ama başka bir nedenle. Tören üniformalarını kuşanmış kurmay subayları ona doğru yaklaşmaktaydı. Biraz ötedeki atlardan selam töreninin sesleri ve yağdırılan komutlar oraya kadar geliyordu. Prens hazretleri teşrif etmişti. Prens hazretleri en azından görünüşüyle çevresindekilerle bir karşıtlık içindeydi. Hatta başka yanlarıyla da o dünyaya aykırı düşüyordu. Gerçi onun başında da sivri uçlu bir miğfer vardı ama bu çelik mavisi ışıltılı siyah miğfer başka bir alaya aitti. Mife'nin bütün o sinek kaydı tıraşlı Prusyalılar arasındaki uzun, koyu, yumuşacık sakalla birlikteliğinde bir ölçüde demode de olsa biraz aykırı, biraz düşsel bir bağdaşım gözleniyordu. Uzun, koyu, yumuşacık sakalıyla uyum sağlamasına uzun, koyu, yumuşacık bir pelerin vardı sırtında. Göğsünde en yüksek dereceden kraliyet nişanının pırıl pırıl parlayan yıldızı, mavi pelerinin altında da siyah bir üniforma. Gerçi her Alman kadar Almandı ama yine de çok farklı bir Almandı bu. Yüzündeki mağrur ama düşünceli ifade, hayatının biricik gerçek tutkusunun müzik olduğu efsanesiyle ahenk içindeydi. Tedirginliğe kapılan Grock, Prensin, ülkesinin askeri protokol kurallarının çapraşık geçit düzeni içinde belirlendiği üzere hemen birlikleri denetlemeye girişeceği yerde, doğruca hiç açılmamasını istediği konuya dalıp, Şarkılarının Avrupa operalarının yarısında söylendiğini duyduğu şu cehennem ateşlerinde yanası Polonyalının ne kadar sevilen biri ve ne kadar büyük bir tehlike altında olduğundan söz açivermesini son derece sinir bozucu, hatta çileden çıkarıcı bulmakla birlikte bunu onun neşi benzeri görülmemiş eksantrikliğine bağlama yoluna gitti. Prens siyah miğferinin altından sert sert bakarak, böyle bir adamı idam etmekten söz etmek çılgınlık dedi. Herhangi bir Polonyalı değil ki o ''Bütün Avrupa tapıyor onu. Sonra müttefiklerimiz, dostlarımız, hatta bizim Almanlar yasa boğulur ve onu tanrılaştırır. Orpheus'u öldüren o kaçık kadınlara mı benzemek istiyorsun?'' ''Majesteleri'' dedi Mareşal. ''Onun için yasa boğulsalar da ölmüş olurdu. Onu tanrılaştırsalar da ölmüş olurdu. Amacı her neydi ise artık ulaşılamazdı amacına. Her ne yapıyorduysa artık yapamazdı.'' ''Ölüm, bütün gerçeklerden daha gerçektir ve ben gerçeklere bayılırım.'' Prens, ''Senin dünyada olup bitenlerden haberin yok mu?'' diye soracak oldu. Ana vatanının son ordu gâhının ötesinde, dünya umurlarında değil.'' diye yanıtladı Grok. ''Bak sen şu işe!'' diye bağırdı majesteleri. ''Vaymar'a kafa tutacak olsa, gotiyi bile asardın sen. Kraliyethanedanının selameti içinse bir an bile duraksamazdım.'' diye yanıtladı Grok. Prens, Kısa bir sessizliğin ardından sert bir sesle ''Bu da ne demek şimdi?'' dedi birden. ''Bir an bile duraksamadım demek.'' diye cevabı yapıştırdı Mareşal. ''Petrovski'nin idam edilmesi için emir gönderdim bile.'' Prens iri kara bir kartal gibi ayağa kalktı, pelerini görkemli kanatlar gibi uçuşup savruldu. Onu bir eylem adamı yapanın nutu katmaktan çok o anlı şanlı gazabı olduğunu bilmeyen yoktu. Von Grock'la konuşmadı bile. Sanki o yanında değilmiş gibi, avazı çıktığı kadar bağırarak, arkalarında hiç kıpırdamadan dikilen tas kafalı tıknaz komutan yardımcısı General von Wogen'a seslendi. ''Süvari birliğinin en iyi atı kimin?'' ''General.'' ''En iyi süvari kim?'' ''Arnold von Schacht. Atı yarış atlarına nal toplatır.'' diye yanıtladı General Çabucak. Kendisi de bir jokey kadar iyi at biner. Beyaz süvari alayındadır. ''Pekala.'' dedi prens bu kez çıngıraklı bir sesle. Hemen atına atlasın, o delice mesajı götüren askerin ardına düşüp durdursun onu. Ona tam yetki vereceğim. Umarım mümtaz maraş elimizin biri itirazı olmaz buna. Bana kalem ve mürekkep getirin. Pelerinini arkaya savurarak oturdu. Hemen yazı gereçleri geldi. Önceki bütün emirleri hükümsüz kılarak Polonyalı Petrovski'nin idam kararının kaldırılmasını ve salı verilmesini bildiren emri kurum kurum kurumlanarak bir çırpıda kaleme aldı. Sonra da ihtiyar Grok ölüm sessizliğine bürünen odada tarih öncesinden kalma bir taş put gibi gözünü bile kırpmadan dikile dursun, prens pelerini ve süvari kılıcını ardından sürükleyerek hızla çıkıp gitti. O kadar büyük bir hiddete kapılmıştı ki, birlikleri teftiş etmesi gerektiğini hatırlatmayı kimse göze alamadı. Daha çok biri olan çocuğunu andırmakla birlikte, beyaz süvari üniformasının göğsü madalyadan geçilmeyen, kıvırcık saçlı ateş parçası gibi bir delikanlı olan Arnold von Schacht, topuk selamı çakıp katlanmış kağıdı prensden aldı, sert adımlarla dışarı çıkıp atına atladı, dik ve dar yolda bir gümüş ok gibi uçtu, bir akan yıldız gibi ağdı. Yaşlı mareşal ağır ağır, sessiz sakin çadırına döndü. Sivri uçlu miğferiyle gözlüğünü ağır ağır, sessiz sakin çıkarıp her zamanki gibi masanın üstüne bıraktı. Sonra çadırın hemen önünde bekleyen emirerlerinden birini çağırdı. Derhal beyaz süvari alayından çavuş şubarsı bulmasını emretti. Az sonra zayıf ama çakı gibi bir adam mareşalin karşısındaydı. Çenesinde iri bir yara izi vardı. Bir alman için fazla esmer sayılırdı. Yılların fırtınaları, dumanlı kirli havası karartmadıysa elbette. Mareşal ağır ağır başını kaldırırken selam çakıp dimdik hazır ola geçti. Ve imparatorluk Mareşali ve buyruğundaki tüm generallerle bu zavallı çavuş parçası arasındaki derin bir uçuruma karşın, bu hikayede tüm anılanlar arasında yalnızca bu iki adamın birbirlerini tek bir söz etmeden bir bakışta anladıkları belliydi. Çavuş, dedi Mareşal kestirmeden, seni daha önce iki kez görmüştüm. Biri, Sanırım karabinayla atıcılık yarışmasında ordu ödülünü kazandığındaydı. Çavuş selam çaktı ve bir şey demedi. Bir seferinde de, diye devam etti Fongrok. Bize pusu hakkında bilgi vermeye yanaşmayan o lanet olasıca ihtiyar kadını vurduğun için sorguya çekilmiştin. O zaman bu olay bizim çevrelerde bile hakkında pek çok laf edilmesine yol açmıştı. Ama nüfuz senden yana kullanılmıştı. Ben nüfuzumu kullanmıştım. Çavuş, bir kez daha selam verdi. Hala suskundu. Mareşal, tek düze bir sesle de olsa, garip bir açık yüreklilikle sözünü sürdürdü. Prens hazretleri, hem kendisinin hem de ana vatanın güvenliği açısından hayati önem taşıyan bir konuda yanlış bilgilendirilmiş ve aldatılmış. Bu yanlış yüzünden de düşünmeden bir karar vermiş Bu gece idam edilecek olan Polonyalı Petrovski'nin bağışlanması için bir emir göndermiş. Tekrar söylüyorum. Bu gece idam edilecek olan... Hemen atına atla. Af emrini götüren von Schacht'ın peşine düş. Durdur onu. Maraşelim, ona yetişmem ne mümkün? Dedi çavuş Schwartz. Onun atı alayın en hızlısı. O da alayın en iyi süvarisi. ''Sana ona yetiş demedim.'' dedi Grok. ''Onu durdur.'' dedim. Sonra sesini biraz alçalttı. ''Bir adamı durdurmanın ya da geri döndürmenin bin bir yolu vardır. Ne bileyim, bağırırsın ya da ateş edersin.'' Sesini biraz daha alçaltarak devam etti. ''Mesela bir karabinanın ateşlenmesi dikkatini çekebilir.'' Bunun üzerine Esmer Çavuş üçüncü kez selam durdu ve yine hiç sesini çıkarmadan... Zalimce sırıttı. Bu dünya, lafla, suçlamalarda bulunarak ya da övgüler düzerek değil, yapılan eylemle değişir, dedi Grok. Eylem geri dönülmemecesine değiştirir dünyayı. Şu anda da yapılması gereken eylem, bir adamın öldürülmesi. Sonra bir çelik gibi ışıldayan gözlerini karşısındakine dikerek ekledi. Hiç kuşku yok ki, Petrovski'den söz ediyorum. Çavuş Şvarts bu kez daha da zalimce sırıttı ve çadırın eteğini kaldırıp karanlığa daldı. Atına atlayıp yola koyuldu. Üç süvariden sonuncusu, hayal gücünü çalıştırma konusunda ilkinden bile daha beceriksizdi. Ama o da, kusursuz olmasa da önünde sonunda insan olduğundan, böyle bir gecede böyle bir göreve giderken, çevresindeki amansız görünümün bunaltıcılığını yüreğinde hissetmeden edemedi. O sarp yol boyunca, Deryalardan bin kez acımasız bir uçsuz bucaksızlığın ortasında atını sürüyordu. Çünkü insan orada yüzemeyeceği gibi bir sandalı da yüzdüremezdi. İnsanın elinden hiçbir şey gelmezdi orada. Dibe batardı, o kadar, çırpınmak bile boşunaydı. Çavuş, insanlığın başlangıcından beri var olan balçığın katı da sıbı da olmayan, her türlü biçimden yoksun ama her şeye biçim veren varlığını duyumsar gibi oldu. Kuzey Almanya'daki binlerce ruhsuz, akıllı adam gibi o da tanrı tanımazdı. Ama insanlığın ilerlemesinde yeryüzünün doğal çiçeklenmesini görebilen o mutlu paganlardan sayılmazdı. Önündeki dünya, yeşilliklerin ya da canlıların boy atıp geliştiği, meyve verdiği bir çayır değildi. Tekmil canlıların dipsiz bir kuyuya düşercesine sonsuza dek gömülecekleri bir cehennemdi. Aklından bunların geçmesi, böylesine iğrenç bir dünyada yerine getirmek zorunda olduğu bütün o tuhaf görevlere duygusuzca bakmasını sağladı. Yukarıdan önüne serilmiş bir harita gibi görünen, dümdüz bitki örtüsünün gri-yeşil karaltıları bir gelişimden çok bir hastalık çizelgesini andırıyordu ve karayla kuşatılmış bu gölcükler sudan çok zehirle dolup taşıyor olabilirdi. İnsanların gölcüklerin zehirlenmesi konusunda kopardıkları bütün o yaygaralar düştü aklına. Ama genellikle pek fazla düşünmeyen insanların çoğu düşüncesi gibi, çavuşun bu düşündükleri de bilinç altındaki bir baskının sinirlerini bozmasından ve pratik zekasını etkilemesinden kaynaklanıyordu. Asıl gerçek, önünde dümdüz uzanan yolun yalnızca iç karartıcı değil, aynı zamanda git git bitmeyecekmiş gibi görünmesiydi. İzlediği adamı uzaklarda hayal meyal de olsa görmeksizin bu kadar uzun süre at sürebileceğini rüyasında görse inanmazdı. Şimdiden bu kadar yol almış olduğuna bakılırsa, Von Schacht'ın atı gerçekten de dünyanın en hızlı atı olsa gerekti. Çünkü ne kadar hızlı giderse gitsin, yola çıkalı o kadar da uzun bir zaman olmamıştı. Gerçi Schwartz ona yetişmesinin mümkün olmadığını söylemişti ama o güne kadar edinmiş olduğu uzaklık duygusu, Von Schacht'ın az sonra görüneceğini söylüyordu. Ve çok geçmeden, tam umarsızlık hıssızlığının üstüne çöküp baskın çıkacakken onu görüverdi. Uzaktan görünen beyaz bir leke giderek ağır ağır büyüdü. Dört nala giden beyaz bir surete dönüştü. İyice görünür duruma gelmesinin nedeni, Schwartsın atını da dört nala kaldırmış olmasıydı. Artık süvari alayını simgeleyen turuncu nişanın belli belirsizde olsa görebileceği kadar büyümüştü. Koca ordunun atıcılık birincisi Schwarts. Bundan daha küçük hedefleri 12'den vurmuş bir adamdı. Karabinasını alıp doğrulttu. O hiç de doğal olmayan gümbürtünün sarsıntısıyla, kilometreler boyunca uzanan suskun bataklıktaki yaban kuşları çil yavrusu gibi dağıldılar. Ama yaban kuşları çavuş çıvarsın umurunda bile değildi. Onu tek ilgilendiren, dimdik, beyaz gövdenin sanki adam birden çarpılmış gibi yamulup biçim değiştirdiğini o kadar uzaktan görebilmesiydi. Adam eğerin üstüne eğilmiş bir kambur gibi duruyordu. Gözünün keskinliğine ve onca deneyimine güvenen şıvartsın, kurbanının kurşunu vücuduna yediğinden hiç kuşkusu yoktu. Dahası kurşunun kalbine saplandığından emin gibiydi. Bir kez daha ateş ederek atı yere indirdi. At sırtındaki ile birlikte yana devrildi. Beyaz bir ışıltı halinde aşağıdaki karanlık bataklığa kayıp düştü, kayıplara karıştı. Bu serin kanlı çavuş görevini yerine getirdiğinden emindi. Böylesi serin kanlı insanlar genellikle yaptıkları işe fazlasıyla titizlenirler. O yüzden de yaptıkları işte sık sık yanılgıya düşerler. Çavuş askerliğin ruhundaki yoldaşlığı ayaklar altına almıştı. Görevini yapmakta olan yiğit bir subayı öldürmüştü. Hükümdarına karşı gelerek ihanet etmiş ve en küçük bir kişisel anlaşmazlık bahanesi bile olmadan elini kana bulamıştı. Buna karşılık Komutanının emrini yerine getirmiş ve bir Polonyalı'nın öldürülmesine yardım etmişti. O anda kafasında yalnızca bu son ikisi olduğu için, Mareşal von Grok'a tekmil vermek üzere gerisin geri yola koyuldu. İşi temize avale ettiğinden en küçük bir kuşkusu yoktu. Af emrini götüren adamın öldüğü kesindi. Her nasılsa ölmemiş de can çekişiyor olsa bile, ölmüş ya da can çekişen atını kasabaya kadar sürüp idamı engelleyecek değildi ya. Yok, yine de her şey hesaba katıldığında, geri dönüp hamisinin, bu korkunç planın tertipli kanatları altına girmesi çok daha uygun ve akıllıca olacaktı. O da gitti, hiç duraksamadan Yüce Mareşel'in koltuğunun altına girdi. Ve Yüce Mareşel, gerçekten de yüceliğine yakışır bir davranış gösterdi. Yaptığı ya da yaptırdığı gaddarlıktan sonra, gerçeklerle yerinde yüzleşmekten de, Maşasıyla bağlantı kurduğu için başına açılabilecek belaları göze almaktan da hiç çekinmedi. Sahiden de, bir saat kadar sonra, Maraşal ile Çavuş o sarp yolda at sürüyorlardı. Olay yerine vardıklarında Mareşal atından indi ama Çavuş'a yola devam etmesini emretti. Çavuş'tan süvarileri nasıl gidecekleri yere kadar gidip, idamdan sonra kasabada ortalığın sakin olup olmadığına, halkın başkaldırma tehlikesinin geçip geçmediğine bir bakmasını istedi. Çavuş, alçak sesle, ''Burada mıydı yani Mareşel'im?'' diye sordu. Ben daha ileride sanıyordum. Ama bu lanet olası yolda kabus gibi bitmek bilmiyor. Grok, ''Burada.'' deyip ağır ağır atından indi. Uzun korkuluk duvarının kenarından gidip aşağıya baktı. Ay, bataklığın üstünde yükselmiş, karanlık suların ve yeşil yosunların üstünde olanca görkemiyle parlıyordu. Bayırın dibinde en yakındaki sazlıkların arasında Koca Tugay'ının o güzelin beyaz atlarından ve beyaz süvarilerinden birinden artakalanlar ışık saçan pırıl pırıl parlayan bir yıkıntı gibi uzanıyordu. Kim olduğu açık seçik anlaşılıyordu. Ay afemrini götüren ikinci süvari genç Arnold'un altın sarısı kıvırcık saçları üstünde bir ışık halkası oluşturmuştu. Bu gizemli ay ışığı yalnızca kılıç kayışıyla düğmeleri değil, Genç askerin kazandığı madalyaları, kol şeritlerini ve rütbe işaretlerini de aydınlatıyordu. Bu büyüleyici ışık tülü altında onu gören, Sörg Alahad'in beyaz zırhını kuşanmış olduğunu sanabilirdi. Aşağıda yatan bu güzellik ve gençlik timsaliyle yukarıdan aşağı bakan O kaba saba, oyrat beden arasındaki karşıtlıktan daha korkunç olamazdı. Grok yine miğferini çıkarmıştı. Belki de cenazeye karşı belli belirsiz de olsa bir saygı gösterisiydi bu. Ama gözler önüne serilen, kalın derili bir hayvana andıran o acayip çıplak kafayla boynun, ay ışığında taş çağından fırlamış bir canavarın tüysüz kafası ve boynu gibi ürkünç parlayışıydı. Ropsia'da karamsar fantastik Alman okurlarından gelen bir gravürcü, şöyle bir resim çizebilirdi. Bir böcek kadar insanlıktan uzak dev bir hayvan, Yere serilmiş, yiğit bir kerubinin tepesine dikilmiş, kırık kanatlarıyla beyaz ve altın sarısı zırhına küçümsiyerek bakıyor. Grok ne bir dua etti, ne de bir merhamet belirtisi gösterdi. Ama zihni, arada sırada karanlık ve kudretli bataklığın bile canlı bir varlıkmışçasına harekete gelmesi gibi belli belirsiz harekete geldi. Ve ne olduğunu bilmedikleri bir şey karşısında kendilerini ilk kez savunma gereğini duyan böyle insanların yaptıkları gibi, Biricik inancını dile getirmeye, çıplak evren ve parlak aya karşı haykırmaya çalıştı. Alman iradesi bu eylemden önce neydi ise şimdi de o. Hiç değişmedi. Nedamet getirenlerin iradeleri gibi, o da, değişimler ve zaman karşısında asla sarsılmaz. Kayadan oyulmuş... Yüzü hem geleceğe hem de geçmişe dönük bir yontu gibi zamana direnir. İzleyen uzun sessizlikte bir kahin edasıyla o nursuz kibirliliğinin keyfini sürdü. Sanki bir suskunluk vadisinde bir taş yontu dile gelmişti. Ama sessizlik uzaklardan belli belirsiz işitilen nal sesleriyle bir kez daha ürpermeye başladı. Çok geçmeden de bataklığın üstünden geçen yolda Atını dört nala yarışırcasına süren çavuş belirdi. Ayın aydınlattığı yara izleriyle kaplı, Yağız çehresinde bu kez yalnızca gaddarlık değil, dehşet de okunuyordu. Maraselim dedi tuhaf bir tutuklukla selam vererek. Polonyalı Petrovski'yi gördüm. Marasel hala dalgın dalgın aşağıya bakarken daha gömmemişler mi onu diye sordu. Gömmüşlerse de dedi Schwartz. Dirilip mezarından fırlamış. Mareşel'in karşısında durmuş, bakışlarını aya ve bataklığa çevirmişti. Ama hayal gücünden yoksun bir adam olmasına karşın, gördüğü ay ve bataklık değil, az önce gördüğüydü. Gerçekten de, Paul Petrovski'yi bataklığa aşan yolun hemen başındaki Polonya kasabasının ışıl ışıl ana caddesinde dipdiri ve pür dikkat yürürken görmüştü kabarık saçları ve çenesindeki bir tutan Fransız sakalıyla onca albüm ve resimli dergide boy göstermiş olan bu zarif karaltı ondan başkası olamazdı. Ardından da, bayraklar ve meşalelerle ayağa kalkmış Polonya kasabasını, yiğitleri serbest bırakıldığı için düğün bayram ettiklerinden hükümete eskisi kadar düşman olmamakla birlikte, kahramana tapınmanın coşkusuyla cezbeye gelen halkı görmüştü. Grok birden ciyak ciyak bağırarak, ''Ne demek istiyorsun sen?'' dedi. ''Benim emrimi hiçe sayarak onu serbest bıraktılar. Öyle mi?'' Şıvars yine bir selam çakıp ''Onu çoktan vermişlerdi. dedi. ''Zaten hiçbir emir ulaşmamış onlara.'' ''Yani bütün boğulup bitenden sonra oraya bizim karargâhtan hiçbir ulağın ulaşmadığına inanmamı bekliyorsun şimdi?'' dedi Kurok. Ok. ''Çavuş, hiçbir ulak ulaşmamış.'' dedi. Bu kez sessizlik çok daha uzun sürdü ve Grok, ''Ne halt olduğu öyleyse?'' dedi boğuk bir sesle. ''Bir açıklama geliyor mu aklıma?'' ''Sanırım'' dedi çavuş, ''her şeyi açıklayacak bir şey gördüm.'' Bay Pont, hikayenin burasına geldiğinde tedirgin eden boş gözlerle bakarak sustu. E dedi Gahagan sabırsızlanarak. ''Sen bütün bu olup biteni açıklayacak bir şey biliyor musun peki?'' Bay Pont istifini bozmadan, ''Evet, galiba biliyorum.'' dedi. ''Efendim, rapor dönüp dolaşıp benim daireme gelince ben de bu konuya kafa yormak zorunda kaldım. Aslında mesele Prusyalıların o aşırı itaatkarlığından kaynaklanıyordu. Aynı zamanda da Prusyalıların bir başka zaafı olan kibirlilikten. İnsanoğlunu kör eden, çıldırtan ve yoldan çıkaran tutkuların en kötüsü olduğu gibi en gözü dönüğüdür de kibirlilik.'' Rok, havanakların karşısında çok rahat, dangalakların karşısında da kendisine çok fazla güvenerek konuşuyordu. Kendi kurmay heyetindeki ahmakları bile aşağılamıştı. Hele ilk olak von Hokeymer'ı sırf salak benzediği için adam yerine koymamıştı. Ama teğmen göründüğü kadar salak değildi. Yüce Mareşel'in ne demek istediğini, ömrü boyunca böyle kirli işler çevirmiş olan kanı bozuk çavuş kadar o da anlamıştı. Hockheimer, Mareşel'in o garip ahlak felsefesini de anlamıştı. Bir emre, tutarsız da olsa karşı çıkılamaz. Komutanının, Petrovski'nin ölüsünden başka bir şey istemediğini, bunun ne pahasına olursa olsun prensleri aldatmak, askerleri yok etmek pahasına da olsa istediğini biliyordu. Ve arkasından daha hızlı bir süvarinin kendisine yetişmek üzere geldiğini işittiğinde, Grok gibi o da yeni ulağın prensin af emrini taşıdığını anlamıştı. Von Schacht, Almanya'nın bu hikayede fazlasıyla ihmal edilmiş olan daha soylu bir geleneğinin timsali sayılabilecek o çok genç ama cesur subay, kendisini daha soylu bir politikanın ulağa bir kazaya kurban gitmişti. Hokemire, Avrupa'da bir zamanlar şövalye denilen o soylu süvarilerin hızıyla yetişti. Durup geri dönmesi için ona ulakların borazanını andıran sesiyle seslendi. Ve von Hokeimer da öyle yaptı. Dizginine asılıp durdu. Eğerinde arkasına döndü. Ne ki karabinasını pişto gibi tutup çocuğu iki kaşının ortasından vurdu. Sonra yeniden dönüp koynunda Polonyalı'nın idam emri atını sürdü. Arkasında bıraktığı at ve süvari korkuluk duvarından aşağı uçtuğu için yolda hiçbir engel kalmamıştı. Sonra yeniden dönüp, koynunda Polonyalı'nın idam emri atını sürdü. Arkasında bıraktığı at ve süvari korkuluk duvarından aşağıya uçtuğu için yolda hiçbir engel kalmamıştı. Üçüncü da bu açık, engelsiz yolun bitmek bilmemesini yadırgıyarak gönüllü gönülsüz ilerliyordu. Sonunda uzakta beyaz bir yıldız gibi akan... O şaşmaz süvari üniformasını gördü ve o da ateş etti. Ne ki, ikinci ulağa değil, birinci ulağa vurmuştu. İşte bu nedenle, o gece ulakların hiçbiri Polonya kasabasına sağ salim varamadı. İşte bu nedenle, mahkum hapishaneden sağ salim çıktı gitti. Şimdi, Fongrok'un iki sadık hizmetkarından birinin fazla olduğunu söylerken yanılıyor muymuşum? Söyleyeyim bakalım. Son